Nuzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna lehtediye loola en hadanallah. Ve ma tawfikiv ve ittisam illallah. Allahum salli ve sallim ve barik ala seyidina ve nabiyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim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 Kemal kemali seyredebilmek Gerçek güneşi bulunca mecaz güneşten vazgeçebilmek Çölün sıcaklığından ve dudakları çatlatan kuraklığından sıyrılıp Berrak tatlı sudan kanasına içebilmek Sevgililer sevgilisinin bir gününü hakkıyla yaşamak adına bir nefes alabilmek Ve o nefesle dirilip diriltebilmek namına insanlığı Uzatabildiğince el uzatabilmek. Dostlar, yeryüzünde günlük hayat sabah günde olmadan başlar. Şevnemlerin oluşmasından tomurcukların açılmasına, kuşların ötüşünden nesimin esmesine varıncaya kadar hemen bütün varlık kendilerine mahsus dilleriyle günde olmadan küllün bir zikir halkasına otururlar. Normal bir ömür yaşamış herhangi bir insanın hayatından 24 saatlik bir kısa dilimi yani bir günü anlatmak bu kişiyi tanıtma adına ciddi yetersizlikler taşır. Zira yaşanan günlerin hemen hiçbiri diğeriyle aynı değildir. Hele o kişi bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise gökler ötesi alem ile Sürekli irtibat halinde, Manen sürekli yükselen, Her biri ayrı bir heyecan verici Ve hayatı yeniden inşa edici vahiyler alan, Bütün insanlığın derdine derman olmakla görevlendirilmiş, Her yönü hikmet dolu bir aile reisliği yapan, Can dostlarının yanı sıra azılı düşmanları da olan, Yüzü daha çok ahirete dönük, Engin bir ibadet hayatı yaşayan, geçmiş ve gelecek insanlar arasında bütün güzelliklerde zirveyi tutan müstesna bir zat ise kısa sayılabilecek bir zaman dilimi çerçevesinde ele alınacaksa iş daha da zorlaşacaktır. Ancak sevgilimiz Hz. Muhammed'in hayatı hemen her günü ile tespit edildiğinden bu zorluk kısmen hafifliyor. Siz sevgili dostlar, o sevgilimizin diğer günlerini de bildiğinizden ötürü kolay bir şekilde irtibat kurabilir ve bir bütünlük elde edebilirsiniz. Günü belli dilimlere ayırarak, aynı günde olmazsa bile o zaman diliminde genellikle işlenen fiilleri sahih kaynaklar ışığında ele alarak istifade edebilirsiniz. Asr-ı saadet ve sonraki dönemlerde günler daha çok camiye etrafında ve namaz merkezli gerçekleştiğinden, günü namaz vakitlerinin sayısınca beşe bölerek size ben kısa bir sentez yapacağım. Sevgilimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve bu çizgide gidenlerin hayatında gecenin ayrı bir önem olduğundan, onu da ayrı bir dilim olarak ekleyerek, Haydi başlayalım sizde bir günlük sevgilinin yoluna. Hayatımızı nurlandırsın, esiripten kurtarıp Medine kılsın diye. Yeryüzünde günlük hayat sabah günde olmadan başlar. Zira bu saatler baharın başlangıcına, insanın rahmi madere düştüğü döneme... Yer ve göklerin altı günlük yaratılış seren camisinin birinci gününe benzer. Onları hatırlatır ve onlardaki şuunat ilahiyeyi ihtar eder. İnsan da diğer varlıkların cibirli bir şekilde kurmuş olduğu zikir halkasına şuurlu bir şekilde iştirak eder ve baştan namaz olmak üzere değişik zikir ve aktivitelere girerek güne başlar. Sevgilimiz Hz. Muhammed de Güne sabah namazı ile başlardı. Bilindiği gibi Medine'de çok sade ve mütevazi olan hani i saadetleri mescidin avlusunun bir tarafını oluşturuyordu. Ama bir sahabi olan Abdullah bin Ümmü Mektum'un okuduğu ezanla sabah namazının vakti girer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odasında sünneti kılar ve farzı kıldırmak üzere mescide çıkardı. Mescide gelemeyecek kadar ciddi mazeretleri olanlar dışında Medine'de bulunan bütün Müslümanlar her farz namazı sevgililer sevgilisi sevgilimizin hemen arkasında kılmaya gayret ederlerdi. Namazdan sonra her gün güneş belli bir yüksekliğe çıkıncaya kadar önce tesbihatını ve o vakte ait mutad evradını yapar sonra yüzünü eshabına dönerek bağdaş kurar ve eshabıyla sohbet ederdi. Bu sohbetler sırasında gündelik konulardan, tarihi hatıralara, rüya tabirlerinden imana hizmet konularına, sorulara cevap vermekten, sıkıntısı olanların sıkıntısını gidermeye varıncaya kadar, beşeriyetin geriye olan birçok mesele konuşulurdu. Yani, ibaret halkasından hemen sonra tam bir ilim ve irfan halkası kuruluyordu. Sevgilimiz zamanında. Bu ilim ve irfan halkasının, her gün kurulduğu şu olaydan da anlaşılıyor. Sevgilimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, onları teddip etme ve sonrakilere de bu konuda yapılması gerekeni ders verme adına, yaklaşık bir ay hanımlarıyla konuşmama kararı aldığı günün sabah namazını kılar kılmaz, mutat olan sohbeti yapmadan hemen meşrube adı verilen cumbaya çekilmişti. Başta Hazreti Ömer olmak üzere bütün sahabe, Önemli bir şey olduğunu anlamışlardı. Gerçekten de bazı ayetlerin nazil olmasına sebebiyetler veren ilah hadisesi bu bulmuştu. Öyle anlaşılıyor ki bundan önce sabah sohbetleri hiç terk edilmemişti. 10 yılı aşkın bir süre her günün en verimli vaktinde ve en az bir saat süren peygamber sohbeti kişiye neler kazandırır. Herhalde on ancak yaşayan bilir. Bazı rivayetler sevgilimiz Hz. Muhammed'in kuşluk vaktine kadar mescitte oturmaya devam ettiği ve kuşluk namazını kıldıktan sonra ayrıldığına işaret ediyor. Nitekim bunu tavsiye eden bir hadis-i de şu ifadelerde. Kim sabah namazını kıldıktan sonra yerinde bekler ve iki rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar sadece hayırlı şeyler konuşursa, denizin köpüğü kadar hataları olsa bile affolur. Bu sohbetler sırasında, Bazen eshabın gördüğü rüyaların da tabir edildiğini işaret etmiştik. Sevgilimiz, Efendimiz namazdan sonra müjdeleyici rüya gören var mı? diye sorar. Eshab da gördükleri rüyalar anlatırdı. Bu konuyu ve gördüğü rüyayı Abdullah bin Ömer şöyle anlatır. Sevgilimiz Hz. Muhammed'in sağlığında eshabdan birisi bir rüya görünce onu peygamberimize anlatırdı. Ben de bir rüya görmeyi ve Allah Resulüne anlatmayı çok arzu ederdim. O sırada gencecik bir delikanlıydım ve mescidde uyurdum. Bir gün şöyle bir rüya gördüm. İki melek beni yakalayarak cehenneme götürdüler. Cehennem kuyu duvarı gibi taşla örülmüş olarak görünüyordu. İki boynuz gibi iki yanı vardı. Burada kendilerini yakından tanıdığım kimseler de vardı. O anda cehennemden Allah'a sığınırım demeye başladım. Bu sırada yanımıza başka bir melek gelerek bana korkma sen buraya atılmayacaksın. Senin için tasa ve endişe yoktur dedi. Burayı gören Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'dı. O her yönüyle babasıyla at başı giden bir insandı. Düşünün ki babasından sonra onu hem de o günün insanları başlarında halife görmek istiyorlardı. Eğer Hazreti Ömer bizzat mani olup bir evden bir kurban yeter demeseydi, belki de ümmet onu halife seçecekti. O hem bir ilim, okyanusu, hem de takva ve zühdün zirvesinde bir insandı. Abdullah radiyallahu anh, şöyle devam ediyordu. Bu rüyamı sevgilimiz Hz. Muhammed'in hanımı olan ablam Hafsa'ya anlattım. O da Efendimiz'e anlatınca şöyle buyurmuş. Abdullah ne iyi insandır. Keşke gecenin bir kısmında kalkıp da ibaret etmeyi bir de adet edinseydi. Zira... Cehennem şeklinde onun nazarına arz edilen berzah azabına ait bir tablodur. O tabloyla gösterilen azaba maruz kalmamanın tek yoluysa gecenin ibadetle aydınlatılmasıdır. Abdullah'ın kölesi Salim, bu olaydan sonra Abdullah az bir kısmı hariç geceleri uyumaz der. Neden sonra dostlar? Kuşluk namazı kılındıktan sonra oradan biriyle gidilmeyecekse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve döner ve evde yiyecek bir şey olup olmadığını sorardı. Şayet yiyecek bir şey varsa kahvaltı yapar, yoksa öyleyse oruçluyum der, o günü oruçlu geçirirdi. Bir şey var denildiği zamanlarda var olan şey genelde süt, hurma, birkaç dilim kuru arpa ekmeği gibi şeyler olurdu. Yani evlerinde ne bulunursa onu yerler. Yemekler arasında ayrım yapmaz, kanaat ederdi. Onun yemeğinden söz eden hanımları ve arkadaşları şu sözleri kullanır. Medine'ye hicretinden vefatına kadar sevgilimiz Allah Resulü'nün ailesi 3 gün arka arkaya buğda ekmeği ile karnını doyurmadı. Bazen açlıktan karına taş bağladı olurdu. Hane-i Saadet'te en çok yenilen içilen iki şey vardı. Hurma ve su. ''Ben Allah'ın kölesiyim ve köle gibi yemek yerim'' der, dizileri üstüne oturarak yerdi. Acıkmadan yemez ve doymadan kalkardı. Bu ve benzeri ifadelerden şunu anlıyoruz sevgili dostlar. Sevgilimiz Hz. Muhammed'in hayatında yemek, günümüzde olduğu gibi hayatın merkezinde yer almıyor. Gündelik hayat yemek öğünlerine göre şekillenmiyor. Yemek için fazla zaman harcanmıyor. Yemek olmadığı zaman problem yapılmıyor. Mükellef sofralar kurulmuyor, sohbetlerde sürekli yemek çeşitlerinden söz edilmiyor, daha güzel bir yemek için kilometrelerce yol kat edilmiyordu. Durum böyle olunca da günümüzün tam aksine diğer önemli şeylere daha çok vakit ve para ayrılabiliyordu. Sevgilimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam öğleden önce bir süre dinlenirdi. Bilindiği gibi insanın biyolojik yapısı uykuya ihtiyaç duyacak şekilde yaratılmıştır. Durup dinlenmeden faaliyet gösteren beden, bir süre sonra enerjisini yitirip yıpranmakta ve değişik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Onun için kişinin geceleri uyuyup dinlenmesi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ancak gece ibadet ve benzeri faaliyetlerle uğraşıldığı için yeterince dinlenmemek, iş yoğunluğu ve stresten ötürü dikkatin dağılması ve bedenin yorulması ve sıcak iklim şartlarından ötürü bir de gündüz uyuyup dinlenme söz konusudur. İslami literatürü de buna kaylule denilmektedir. Türkçemizde buna öğle uykusu da dinilebiliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu saatlerde bir süre şey dinlenmeyi tavsiye etmesinin yanı sıra bir nevi adet haline getirmiş olmasından ötürü kaylule sünnet olarak kabul edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste sevgilimiz Allah Resulü gündüz orucuna Sahur yemeğiyle, gece ibaretine ise öğle uykusu kaylule ile yardımcı olun derken Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadiste ise Annesi Ümmü Süleym hemen her gün evinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir sergi serdiği ve Efendimizin orada kaylule yaptığı aktarılmaktadır. Günlük hayatlarında öğle uykusuna mutlaka yer veren sahabi-i kiramsa cuma günleri, cuma namazı kılındıktan sonra Diğer günlerde ise öğleden önce dinlendiklerini özellikle vurgulamaktadırlar. Diğer bir hadiste ise Kale'nin fıtrata uygun bir ahlak, alışkanlık olduğu ifade edilir. Ve öyle, öyle gündüzün kemale erip zevale meylettiği, günlük işlerin belli bir seviyeye getirildiği, iş yoğunluğundan uzaklaşarak kısa bir dinlenmeye ihtiyaç duyulduğu, fani dünyanın geçici ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve yorgunluktan, ruhun teneffüse ihtiyaç hissettiği bir andır. İnsan ruhu, bu sıkıcı atmosferden kurtulmak, yüceler yücesi, aşık olduğu Rabbinin huzuruna çıkıp el bağlayarak, nimetlerine şükür ve hamd edip yardım dilemek, celal ve azametine karşı rükû ve secde ile aczini ortaya koymak üzere, öğle namazını kılmaya büyük bir heves ve ihtiyaç duyar. Hele bu namaz, Efendimiz, sevgilimiz Hz. Muhammed'in arkasında kılınacaksa. Evet, sevgilimiz Allah Resulü, büyük bir iştiyakla camiye koşan eshabına gün ortasında öğle namazını kıldırırdı. Eğer o, haftanın cuma günü ise bambaşka bir coşkiyle, yani bayram havasında namaza hazırlanılırdı. Tırnaklar kesilir, banyolar yapılır, yeni elbiseler giyilir, kokular sürülür... Her günden daha erken camiye gidilir, Efendimizin hutbesine kulak verilir ve ardından da namaz kılınırdı. Özellikle bu namaza çocuk ve kadınlar diğer vakitlere nazaran daha çok iştirak ederlerdi. Kaynaklarımızda düzenli bir şekilde yenilen öğle yemeğinden söz edilmemektedir. Fıtır sadakası veya bazı kefaretlerin miktarı belirlenirken günde iki öğün üzerinden hesaplanması gösteriyor ki, sabah ve akşam yemeklerine ek olarak üçüncü bir öğün bulunmamaktadır. Böylece sabah kahvaltısını sahurda yiyen kişinin günlerini ne kadar kolay bir şekilde oruçlu geçirebileceğini de çok rahat anlayabiliyoruz. Aslında günümüzde de iki öğünle yetinmek hem zaman kazanma hem bütçe dengeleri hem sağlık açısından tavsiyesi şayan olmanın ötesinde duyması gereken bir sünnettir. Elbette şeker hastalığı vs. gibi durumlar bundan mutlaka müstesnadır. Sevgilimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaman zaman ashabına ziyaretlerde bulunur, gündelik meşgalelerini deruhte eder, devlet başkanı olarak kamuyu ilgilendiren işlere bakar, nazir olan ayetleri vahiy katiplerine yazdırır, hemen yerine getirilmesi gereken emirler varsa bunları bir duyurucu vasıtasıyla halka duyurur ve gelen misafirlerle ilgilenirdi. Mesela Hicretin 8. yılından itibaren yoğun bir elçiler ziyareti yaşanmıştır. Günün bir bölümü bu elçileri karşılama, ağırlama, soru ve isteklerine cevap verme ve uğurlama ile geçmekteydi. Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler müslüman olmak veya müslüman olduklarını bildirmek ve kabul ettikleri İslam dininin esaslarını öğrenmek üzere peygamber efendimize heyetler gönderilerdi. Bunların sayısı 70 aşmaktaydı. İlk heyet Hevazin kabilesinden Hicret'in 8. yılında gelmişti. Son heyet ise Yemen'deki Neha kabilesinden Hicret'in 10. yılında Şeval ayında gelmişti. Söz konusu heyetlerin çoğu Hicret'in 9. yılında geldiğinden bu yola Senetül Vüfud, elçiler yolu denilmişti. Sevgililer sevgilisi sevgilimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen bu heyetlerle bizzat ilgilenir, onlara ikramda bulunur. Her kabilenin haline ve adetlerine göre onlarla konuşurdu. Ayrılırken de uygun hediyeler verir, Müslümanlığı öğretmek üzere onlara öğretmenler gönderirdi. Yesiru ve latu'siru ve besiru ve latuna hadisini tekrarı tekrar tekrarlar. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, korkutup nefret ettirmeyin diye tembihte bulunurdu. Necran Hristiyanları da gelen heyetlerden biriydi. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz onlara mescidinde ibaret etme imkanı vermiş ve İslam'ı kabul etmeyen bu heyetle bir anlaşma yaparak geri göndermişti. Ve ikindi vakti. İkindi vakti yıl içinde güz mevsimine, insan ömrünün ihtiyarlık vaktine, peygamberlik silsilesinde son peygamberin saadet asrına benzer. Günlük işlerin sona ermeye başladığı, Gün içinde mazhar olduğumuz sağlık, selamet ve hayırlı hizmet gibi ilahi nimetlerin meyvesinin alındığı zamandır. Güneşin batmaya yüz tutması ile de insan dünyada bir misafir olduğunu, her şeyin geçici olduğunu anlar. İşte bu zaman diliminde ebediyet isteyen, ebed için yaratılan ve ayrılıktan acı duyan insan ruhu ikindi namazını kılarak Allah'a münacat eder zevalsiz ve nihayetsiz rahmetine iltica eder. Hesapsız nimetlerine karışı, şükür ve hamd eder. Aşkını aşık olduğu Rabbisine ishar eder, itiraf eder. Efendimiz de bu namaza Kur'an'ın işareti ile adeta ayrı bir değer verir ve Hz. Bilal'in yanık sesiyle ile eshabını camiye davet ederdi. İkindi vakti mümini koruma, kollama ile Görevli gece ve gündüz meleklerinin nöbet devir anlarından biri olduğu bilincinde olduğumuzdan namaz sonrası tesbihat daha uzun tutulurdu. Nitekim bir hadis-i şerifte konuşur şekilde anlatılır. Gece bir grup, gündüz bir grup melek yanınızda olurlar. Bunlar sabah ve ikindi namazları vaktinde bir araya gelir ve nöbet değişimi yaparlar. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bildiği halde yine o meleklere, Kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da, biz onları sana iltica eder, namaz kılar halde bıraktık ve yanlarına da namaz kılarken varmıştık derler. Sevgilimiz Hz. Muhammed çok mütevazi bir hayat yaşıyordu dostlar. Evde pek hizmetçi bulundurmadığından, ev halkından biri olarak yapılacak işlerin hemen tamamına iştirak eder, hanımlarına yardımcı olurdu. Mesela, Herkes bir iş görürken o da iştirak ederek onlarla beraber olmaya çalışır, ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, koyun sağar, hayvanlara yem verir, ortada süpürürdü. Efendimizin terk etmediği bir adeti vardı. Her ikindi namazından sonra hanımlarını dolaşır, onların hal ve hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını tespit ederdi. Akşamda sıra hangi hanımındaysa o hanımının odasında diğer bütün hanımlarını toplar, sohbet ederlerdi. Sonra da herkes kendi hücresine çekilirdi. Bu mutat ziyaretlerinde, Ezvacı Tahirat'ın her biri yanlarında bulunanlardan Efendimiz'e ikram ederlerdi. Ve akşam, akşam vakti, güz mevsiminin sonunda pek çok canların ölmesine benzer şekilde, hem insanın bir gün müfat edeceğini, hem de kıyametin başlangıcında dünyanın harap olacağını ihtar eder. Böyle bir anda insan ruhu şu önemli işleri yapan zatın dergahına durmayı, Allahu Ekber diyerek, fani olan her şeyden el çekip, ilahi ente meqsudi ve radâkı matlûbi, aradığımda, istediğimde, arzu ettiğimde, sensin, sadece sen demeyi, tesbih etmeyi, büyüklüğünü bir daha aykırmayı şiddetle arzu eder. Sevgilimiz Hazreti Muhammed, bu arzu ile çoğu zaman güneşin batmasından önce, akşam namazını beklemeye başlar, ezan okunur okunmaz hemen yüce devana dururdu. Farz namazdan sonra evvabin adıyla bilinen iki veya altı rekate kadar kılınan namazı kılar ve tavsiye ederdi. Biraz önce işaret ettiğimiz gibi sevgilimiz efendimiz akşam namazından sonra o gün hangi hanımın yanında kalacaksa diğer ev halkını oraya toplar ve aile sohbeti başlardı. Efendimizin aile yuvası hem sağlığında hem de ahirete intikal ettikten sonra ilmi faaliyetlerin hiç duraksamadan devam ettiği bir ortam olmuştur. Zira sevgili efendimiz vefatından sonra hanımları bu ilim faaliyetini daha geniş bir halkaya açarak devam ettirmişlerdi. İslam dininin genel olarak pek çok hükmünün yanında özellikle hanımlarla ilgili bazı özel hükümlerin öğrenilip aktarılmasında ve öğretilmesinde efendimizin aile hayatının büyük fokusiyonu olmuştur. Özellikle bu akşam sohbetlerinin rolü küçümsenemez. Adeta bir mektep gibi işleyen akşam sohbetleri, Hz. Aişe Varedemiz başta olmak üzere birçok eşsiz alemin yetişmesine beşiklik etmiştir. Tabii sadece ilmi bahisler konuşmuyordu. Farklı çevre, kültür ve karaktere sahip ev halkı arasında, ciddi bir muhabbet oluşuyor, birbirlerini daha iyi tanıyor, Risalet görevinin tatlı ağırlığını efendimizle beraber azaltmaya gayret ediyor, zaman zaman şakalaşıyorlar, Kısacası mutlu bir ailede olması gereken ortamı bu şekilde sağlıyorlardı. Ve Yatsı Yatsı vaktinde karanlık her tarafı kaplar. Gündüz görünen şeyler adeta yokluğa gömülür. Sanki vefat etmiş insanın geriye kalan eşyası da arkasından vefat edip unutulur. İmtihan için verilen dünya hayatının bütünüyle sona erdiğinin bir göstergesi gibidir sanki. Adeta mutlak tasarruf sahibi olan sevgilimiz Allah'ın yüceliği, gülfet perdesine sık sık gömülen insanoğluna bir daha gösterilmektedir. Çünkü sevgilimiz Allah Celle Celaluhu gece ile gündüzü, Kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi kolaylıkla çevirir, yazar, bozar, değiştirir. İşte aciz, zayıf, muhtaç ve geleceği karanlık gören insan bu vakitte yastı namazını kılarak her şeye gücü yeten ve gerçek bir dost olan sevgilisi Allah'a yönelir, dayanır ve sığınır. Onu unutan ve karanlığa gömülen dünyayı o da unutup dertlerini dergâhı rahmete döker. Allah'a yönelip ne kadar büyük dertlerim var Allah'ım diyemez bundan sonra. Artık dertlerine yönelir, ey dertlerim ne kadar büyük Allah'ım var der. Ayrıca ne olur ne olmaz, ölme benzeyen uykuya dalmadan önce son ibadetini yapıp günlük hesap defterini güzellikle kapatmak ister. Sevgilimiz Allah Resulü de eshabına yaslı namazını kıldırır ve önemli bir durum olmazsa, Kimseyle konuşmadan dinlenmeye çekilirdi. Uyumaya geçmeden önce dua buyururlar, dua ederler, Rablerine dualarıyla sığınırlar, hanımlarıyla buna eşlik ederlerdi. Bilindiği gibi onun hayatında dua pek büyük bir yere sahipti. Günün her saatine, her dakikasına, her salisesine dağılan duaları hakkında ciltlerce özel kitaplar yazılmıştır. Zira dua Kur'an'ın ifadesiyle insanlığın değer ölçüsüdür. Hz. Ayşe validemiz onun yatmadan önce yaptığı dua ve uygulamayı bize şu şekilde tarif eder. Sevgilimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her gece yatağına girdiğinde iki elini birleştirir. Onlara üfler, ihlas, felak ve nas sürelerini okur. Sonra da başından başlayarak vücudunda ulaşabildiği her yere elini sürer ve bunu üç defa tekrar eder. Elbette bu konuda başka tavsiye ve uygulamalar da bulunmaktadır. Mesela... Hz. Ali Efendimiz şunu rivayet eder. Allah Resulü bana ve Fatıma'ya şu tavsiyede bulundu. Yatağınıza girdiğinizde 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, bir rivayete göre 33, bir rivayete göre 34, Elhamdülillah deyin. Hz. Ali o günden sonra bunu hiç terk etmediğini söyleyince bir zat Sıffin savaşının olduğu günde de mi terk etmedin diye sormuş. Hz. Ali Efendimiz evet o günde bile ihmal etmedim buyurmuşlar. Yine Önemli bir iş olmazsa gece pek dışarı çıkmazdı sevgilimiz. Ancak bazı gecelerde dışarı çıktığına dair rivayetler bulunuyor. Bir misal vermekle yetinelim. Bir gece Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e uğrayan sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Hz. Ebu Bekir'in çok sessiz, Hz. Ömer'in ise sesli Kur'an okuduklarını görmüştü. Sabah onlarla karşılaştığında durumu aktararak Hz. Ebubekire sesini biraz yükseltmesini, Hazreti Ömer'e de biraz alçaltmasını söylemişti. Yüce mertebelere ulaştırıcı şefkat ve merhamet timsarı olan Efendimiz Hazreti Ebu e biraz sesini yükseltmesini bu şekilde istemişti. Böylece hem etrafta duyanlar yararlanmış olur hem de ona galip olan ve masivaya yakıp yok eden tevhid halinden cem ve şuhut haline geçmiş olur. Böylece vahdet eşyanın kesretini örtmemiş yaratıklar da yaratana perde olmamış olur. Bu Efendimizin ulaştırmakla görevli olduğu Evliya-i İzam'ın mertebesi aslında. Hz. Ömer'e de biraz sesini azaltmasını emretmesi, öylece namaz kılıp Kur'an okuyan diğer kimselerin dikkatinin dağılmamış olacağı gibi özürlerinden ötürü uyuyanların da rahatsız edilmemiş olması gibi bir incelik taşıyor. Ayrıca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ifadesiyle Hz. Ömer'e biraz sessiz okuyarak erbabı nazarında ibadet tadı itaatin özü olan münacattan mahrum kalmamasını da emretmiş ve mizacını tatil etmiş oluyordu. Ve gece vakti. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı hatırlatarak insan ruhunun Allah'ın rahmetine ne kadar muhtaç olduğunu hatırlatır. Dolayısıyla gece kılınacak teheccüd namazı, kabir gecesinde ve berzah karanlığında önümüzü ve evimizi aydınlatacak vazgeçilmez ışık kaynağımız olacaktır. Efendimiz, günün son dilimi olan gecelerini de engin bir ibadetle geçirmekteydi. Tafsilatını ilgili eserlere havale ederek, Hazreti Ayşe Validemizin birbirini tamamlayan şu müşahedelerini dakle etmek istiyoruz. Sevgilimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece ayakları şişene kadar namaz kılardı. Kendisine ey Allah'ın Resulü Allah senin gelmiş, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Buna rağmen ibadet konusunda niye kendini bu kadar yoruyorsun, bu kadar zorluyorsun denince ben Allah'ın bu mağfiretine karşı şükreden bir kul Olmayayım mı cevabını vermişti. Tabi'nin büyüklerinden Ata' bin Rabah bir gün Hazreti Ayşe'ye, Sevgilimiz Allah Resulünün sizi hayrette bırakan bir halini bize anlatır mısınız diye istekte bulununca Sevgili annemiz Hazreti Ayşe, onun hangi hali hayrette bırakmıyordu ki dedi ve ekledi. Bir gece odama geldi. Sonra müsaade edersen Rabbime kulluk edeyim dedi. Kalktı, abdestini yeniledi. Ve namaza durdu. Kıyamda öyle ağladı ki, gözyaşları göğsüne damlıyordu. Rükuğa varınca, orada da uzun uzun ağladı. Secdede de bu hal devam etti. Ağlaması, sabah namazı için haber vermeye gelen Hz. Bilal'in seslenmesine kadar devam etti. Ya Resulallah dedim. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti halde niçin? Niçin bu kadar ağlıyorsun? Şükreden bir kul olmayayım mı? Hem nasıl ağlamayayım ki, bu gece Allah bana şu ayetleri inzalıyordu dediler ve devam ettiler. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim, akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayakta oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz derler. Bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, sen birini ateşe attın mı onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Rabbimiz, elçilerine vaad ettiğini ver. Kıyamet günü bizi yüzüstü bırakıp rezil etme. Zira sen verdiğin sözden caymazsın. Ali İmran Suresi'nin ayetini okudu ve sonra bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyenin vay haline buyurdular. Evet dostlar, sevgilimiz Allah Resulü, teheccüd namazından sonra bir süre dinlenir ve müezzinin iddiasıyla, seslenişiyle sabah namazına kalkardı. Hazreti Bilal İmsak'tan önce ezan okur ve halkı hem sahur hem de tevzüde kaldırırdı. Hz. Abdullah bin Ümmü Mektum ise, imsak vaktinin başlamasıyla ezan okur ve sabah namazının girdiğini bildirirdi. En netice dostlar, sevgilimiz kainatın efendisinin günlük hayatı çok değişik yönleriyle ele alınabilir. Ancak ne şekilde ele alınırsa alınsın, her yönüyle bütün insanlar ışık olacak uygulama, tanzim ve sözlerle karşılaşılacaktır. Günlük hayatın adete kabusa dönüştüğü günümüzde, Efendimizin günlük hayatını tetkik eden ve kendisine ders çıkarabilenlere ne mutlu. O buyuruyor ya sevgilimiz, tatlı dudaklarından dökülen, rahmet saçan mesajla iki şey vardır. İnsanların çoğu onun değerini bilmezler. Sıhhat ve ve boş vakit. Dostlar, hayata atılan bir kimsenin başarılı olmasında onun zaman anlayışının büyük önemi vardır. Zaman konusunda araştırma yapan sosyologlar ileri ve geri memleketler arasında zaman kavramının farklı telakki edildiğini müşahede etmişler. Onlara göre ileri memleketlerde işlerin önceden zamana göre tanzimi ve her işin ona tahsis edilen zaman dilimi içinde yapılması şarttır. Takvime göre hareket, hayatın disipline edilmesi İnsan ömrünün azami şekilde verimli kılması demektir. Farz namazların mühim gayelerinden biri Müslüman kimseye günlük zamanı taksim ve programlama alışkanlık kazandırmaktır. Kıyamü'l-Leyl gece kalkışı büyük İslam medeniyetlerinin parlama dönemlerini hazırlayanların hayatında gece kalkışı önemli yer tutar. Kıyamü'l-Leyl gece kalkışı Peygamber Efendimiz'e farzdı fakat ümmetine nafileydi. Bu sünnet, Kur'an-ı Kerim'in emri. Rabbin adını sabah-akşam zikret, geceliğin ona secde et, onu geceleri uzun uzun tesbih et, geceliğin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetinden dileyen kimse, inkar eden kimse gibi olur mu? Fakat daha sonra, 8 ayda 10 yıl arasında değişen bir müddet sonra geldiği belirtilir, Kur'an-ı Kerim'de gece kalkışıyla alakalı, hafifletmeler ifade edilmiştir. Hastalar, cihada çıkanlar gibi mazeretliler muaf tutulmuştur. Gece kalkılacak müddet en az gecenin dörtte biri, en fazla dörtte üçü olarak belirtilmiştir. Bu farklılıklar gecenin uzunluğundan dolayıdır. kıyam leyl öncelikle ibadet yani namaz ve tilaveti Kur'an içindir. İlimle de meşgul olunur. kıyam leyli Kur'an-ı Kerim'de gece kelimesinin gündüz kelimesinden çok zikredilmesi, ve bu emrin, Efendimiz'e Peygamberlerin ilk yıllarında verilmesininden bir farklı önem kazandığını da bilmemiz gerekir. Vicdani tedbirleri almaya telakki ediyoruz. İnsanın yaşadığının şuuruna erebilmesi için, ömrünün her gününü aynı tarzda getirmemelidir. Bazı aylar, bazı saatler diğerlerine nazaran farklı olmalıdır. Dinimizdeki mübarek aylar ve günlerde de bu sağlanmaktadır farklı diğerlerdeki aylar, günler sayesinde insanda hasıl olabilecek monotonun kırılmaktadır. Ahirete inanan her gününden, her saatinden hesap vermenin endişesini vicdanının derinliklerinde duyan bir kimse için zaman değerlendirmede mühim bir telakki ömrünü içinde bulunduğu gün bilmesidir. Birçok fenanlıkların kaynağı tüli emel denilen uzun yaşama vehmi kabul edilmiştir dost. İslam dini Dünlük zamanı üç ana maksada uygun olarak programa bağlamamız emreder. İbadet, rızkın kazanılması ve hayatımızı murakabe tefekkür. Her şey imanda düğümlenmektedir. Bu sebeple dinimiz kuru iman ve tatbikatı olmayan ilme itibar etmemiştir. Tatbikatı olmayan ilme faydasız ilim denmiştir. Gençliğin daha sağlıklı, daha verimli kılınması için zamanla ilgili bazı prensipler vardır. Gençliğe zaman şuru verilmesi, yıllık, aylık, haftalık, günlük planlar yapmak ve bu planları uygulamak. Gecenin değerlendirilmesi ayrı bir mesele olarak ele alınması gerekiyor. Uyku miktarı iyice öğretilmesi gerekiyor ve anne baba aile gerçek devresi üzerinde dikkatli durması ve problemleri tespit etmesi gerekiyor. Hülasa huzur içerisinde yaşanması gereken bir ömrün en verimlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da biraz önce örneklerini çıkarabildiğimiz gibi programlama ve o programa güç yettiği müddetçe tabi olma. Fettabi-i <Sessizlik> uniyahüb ayetinde buyurulduğu gibi Allah'ın babı, rahmetinin, şefkatinin, hidayetinin, cennetinin kapısı konumundaki Efendimizin hayat standartı hayatımıza aksetmeli. Eğer Efendimizin hayat standartı hayatımıza aksediyorsa işte o zaman kazananlardan oluruz. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. Zamanı iyi değerlendirenlerden eylesin. Ömerliğe la çekip Hazreti Ömerliğe bizi iletsin. Ebu Bekirlik'ten zıgıyete kavuştursun. Rabbim ilim, rahmet ve aşk medineti İslam ile dirilmeyi bize ihsan eylesin. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Evet sevgili dostlar, bugün zamanla ilgili kısa bir bazı notları paylaşmak istedik. Hayatımızın tek örneği, hayatımızın tek gerçeği, aşkımız Hz. Muhammed'in hayatından zerre miskal ölçüsünce sunduğumuz bazı potrelerden aldığımız dersler kadar. Rabbim bize anlattıklarımızı yaşamayı, size de işittiklerinizi uygulamayı ihsan eylesin ki asr-ı zaharet hayatımıza yine tecelli etsin. Dostlar duamızdasınız dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en güzel şey. Allah'a emanet olunuz efendim. Sevgilimiz Allah bizleri sevgisinin rahmetinden ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.